Çocuklarımızla beraberiz, onların karne sevincini yaşadığımız bir haftanın içerisindeyiz. Geçtiğimiz cuma günü koşarak ellerindeki karne ile yanlarınıza geldi çocuklar. Karnelerini gösterdiler anne babalara. Kimi anne baba sevinçle çocuklarının gözlerini öperken kimisi de belki de kaşlarını çatarak çocuklarıyla muhatap oldular. Efendim programlarımızı dinleyenler, yakından takip edenler... Ee, bilecekler ki çocuk terbiyesinde ceza ve çocuk terbiyesinde gereksiz ve lüzumsuz mükafatlar çocukları sunileştiriyor çocuk dünyasında çocuk ruhunda belli tıkanıklıklara sebep oluyor ki böylesi tıkanıklıklar da o çocuğun kendisi anne olduğu zaman kendisi baba olduğu zaman anneliği yahut da babalığı beceremiyor. İşte şu günler o günlerden bir gün. Yani çocuklarınız ellerinde karne ile sizin yanınızdalar. Acaba karneleri nasıl okumamız lazım? Karnelere nasıl bakmamız lazım? Karne dediğimiz olay ve çocuk ruhundaki etkileşimi nelerdir? Hemen birkaç dakika sizinle o konuyu konuştuktan sonra önüme yığılmış olan e-mailleriniz, SMS'leriniz onları değerlendirmeye çalışacağım. Efendim... Karne dediğimiz şey aslında bir mektuplaşmadır. Yani okulda öğretmenin veya öğretmenlerin size gönderdiği bir mektuptur. Veli ile e, öğretmen arasındaki bir mektuplaşmadır. Bunun aracısı, postacısı çocuktur. Peki öğretmenler mektupları yazarken, yani çocukları değerlendirirken, onların üzerine numaralar kor iken... Acaba sadece çocuklar için mi bu numaralar geçerlidir? 5 almış çocuğum matematikten, işte fizikten 3 almış yahut da hayat bilgisinden 2 almış. Bu not sadece öğrencinin bizzat kendisi için mi geçerlidir? Yoksa anne baba bu notun bir kısmını da kendisine mi almak da, alması lazım? Yani karneler sadece çocuklara ait değildir aslında. Karneler... Aynı zamanda anne babaların kendisine çeki düzen verebilmesi için çocuklarına ne kadar eğitimde destek olup olmadığını gösteren bir işarettir aynı zamanda. Çocuk karneyi getirdi matematikten bir almış yuh olsun sana bir de böyle karne getiriyorsun yuh olsun sana işte e, matematikten bir almışsın demek yerine Acaba ben çocuğuma matematikte ne kadar destek olabildim, çocuğumu acaba ne kadar destekleyebildim de çocuk bu desteğe rağmen bir getirdi veya zayıf aldı diye anne baba da o karneyi kendilerine verilmiş bir karne olarak değerlendirmesi lazım. Yoksa çocuğu yalnızlaştırmak, sadece sorumluluğu çocuğun üzerine atmak. ...ve oradaki kırık notların hesabını sormak için bir de evin içerisinde çocukla e, mücadele etmek, ona e, bağırmak, çağırmak bir anne babanın tavrı olmasa gerek. Evet, anne babalar çocuklarının aldıkları karneleri değerlendirirken ne fazla not aldıklarında, teşekkür ve takdir getirdiklerinde çok sevinmeleri lazım... ...ne de düşük not aldıklarında çok üzülmeleri lazım. Düşük not almış olan çocukların o notları teker teker bakıldığında... ...anne babanın tavrı şu olması lazım. Benim oğlum matematikten üç almış, karnesine üç düşmüş. Birinci yarı yıl sonunda üç düşmüş. Çocuğunuzla alıp mutlaka hesaba çekiyor olarak değil... E, ...efendim ondan bir şeyler sorguluyor olarak değil... Ama gerçekten bir anne olarak öğrenmek istercesine acaba çocuğunuzun birinci yarı yıl döneminde matematik dersinde eksik kaldığı noktada neler idi ki çocuk yazılılarda efendim performans ödevlerinde veya diğer aktivitelerde tam beşi tutturamamış da üçü tutturmuş. O yüzden anne babalık demek karne döneminde anne babalık demek çocukların o. Öğretmenleri tarafından gönderilmiş olan karnelerine bakarak eksik olan kısımların kitaplarını sayfalarını teker teker çevirerek geçmişe dönük olarak çocukla yeniden bir konuşmak demektir. Acaba sen toplama çıkartmaları e, tam yapabiliyor musun anlayabildin mi? Çarpma işlemlerini tam anlayabildin mi? Efendime söyleyeyim bölme işlemlerini anlayabildin mi? Bu ve benzeri eksik kısımlar acaba nelerlerde kalmış da çocuk neye takılarak gelmiş de matematikten 3 almış. Ben acaba anne olarak çocuğumun o eksik taraflarını bu 6 aylık ilk yarı duyul döneminde görebilmiş miyim ve göremediğim bu eksikliklerinden dolayı acaba ben de sorumlu muyum diyerek anne babalar sorumluluğu da birazcık kendi üzerine almaları lazım. Eğer çocuğu karşınıza alıp da hesaba çekiyor eksik aldığı nottan efendime söyleyeyim zayıf aldığı karneden dolayı e, çocuğa hakaretler ediliyor ise böylesi anne babalık e, doğru düzgün bir anne babalık değildir. Anne ile anne baba ile öğretmen arasındaki mektuplaşmanın ki adı karne ise eğer bu amacı ve maksadı bu olması lazım. Yoksa çocuğun hesaba çekildiği yahut da çocuk teşekkür getirdi diye o çocuğa işte olmadık mükafatlar içerisinde boğarak çocuğun bir sonraki karnesinde daha çok heyecanlanmasını sağlamak da değildir. Evet ceza olmayacağı gibi mükafat da karne döneminde özellikle aslan oğlum sen karneni hep teşekkür ve takdirle getirmişsin al sana bisiklet alıyorum denilmemesi lazım. Neden denilmemesi lazım? E çocuk şimdi birinci yarı yıl döneminde tak e takdir getirdi. Ama olabilir ki ikinci yarı yıl döneminde aynı performansı sağlayamadı. E o zaman çocuğun düşeceği bunalımı düşünebilir misiniz? Anne babası işte geçen yarı yıl döneminde bisiklet almış. Şimdi çocuğa hiçbir şey olmayacak. Çocuk bu sırada sıkıntıya düşmez mi? O karneyi nasıl gösterecek? Utanmaz mı çocuk? Utanır. Zayıf olan karneyi bu sefer göstermeye utanır hiç gerek yok hiç gerek yok çocukların beklentileri evet maddi bir takım beklentileri vardır ama bu beklentilere çocukları düşürmemek alıştırmamak lazım karne döneminde karnenin aşağı yukarı okunuş şekli böyle olması lazım o karne sadece çocuğun kendisine değil ailenin de kendisine verilmiş olan notlar sistemidir diyebiliriz. Efendim mesajlarınıza geçersek eğer, ilk mesajımız e-mail. Efendim bu sırada e-maillerinizi de gönderebilirsiniz, onu da hemen hatırlatayım. Ee, çocuk deyip geçmeyin, et harfi burcfm.com.tr'deyiz şu anda. Ee, internet üzerinden dinleyenler veya internete yakın olanlar, akıllarına gelen şu anda anlattıklarımızla ilgili soruları lütfen burcfm.com.tr'deyiz. E harfi bur pardon çocuk deyip geçmeyin et harfi burçefem.com.tr adresine gönderebilirler. Efendim ilk mesajımız. İyi yayınlar Adem Bey. Programlarınızı ilgiyle dinliyoruz. Yaptığımız yanlışlar bir bir yüzümüze çarpılıyor. Güzel evlatlar yetiştirmek istiyorum. Çok hata yapmışız. Kendimi düzeltmeye çalışıyorum ama olmuyor. Kızım 10 yaşında oğlum 6 yaşında. Onları yetiştirebilmek için benim kendimi düzeltmem gerekiyor. Okumak dinlemek, okumak, dinlemek farklı, hak veriyorsunuz, uygulamaya gelince uygulayamıyorum. Çalışıyorum, iş hayatı yoğun geçiyor. Evde huzur bulmaya, dinlenmeye geliyorsunuz, evdeki sorunlarla karşılaşınca sizin aziz misafir dediğiniz, evimin aziz misafirlerine gereken hassasiyeti gösteremiyorum. Eşimden de yardım alamıyorum. Evde ha varlığı, ha yokluğu bir. Evde otorite yok yani. Çok üzülüyorum. Neden başlam, Nereden başlamam lazım? Ne yapmam lazım? Lütfen bana yardımcı olun. Mesajlar çok geç okunuyor. Daha önce yazdığım mesajlar iki hafta sonra okundu. Tevafuk oldu. Yayınlanmadı, yayınlandı ise üzülmüştüm. Üzülmüş, üzülüyorum. Şimdi evet mesajlar yoğun olduğu için... Ve tekrara düşen mesajları Mümkün olduğu kadar okuyamıyoruz Aynı konularda Geçtiğimiz haftalarda eğer programlar yapmış isek Örneğin altıtla ıslatma konusunu e, Birkaç hafta boyunca yaptık Eğer çocuğum 4 yaşında hala altını ıslatıyor, ne yapmam lazım diye bir Mesaj gelir ise o mesajları Veya o türlü konuları önceki Haftalara havale ediyoruz internet üzerinden Programlarımız arşivden Dinlenebilir e, Bu türlü mesajlara Yer veremiyoruz birincisi ikincisi de evet yoğun bir mesaj trafiği olduğu için içerisinden seçmeye çalışıyorum seçtiğimde okuyarak seçme değil rastgele seçiyorum şu anda yine sizin mesajınız denk geldi önüme diyebilirim. Evet anne çalışıyor eve geliyor aziz misafir diye evin içerisinde güle oynaya gün geçirmek istediği çocuklar ile çatışma yaşıyor yorgunluk bir taraftan. Öbür taraftan çocukların beklentileri, öbür taraftan babanın yokluğu bir taraftan, öbür taraftan babanın yokluğuyla birlikte yani var ama yok otorite boşluğu bir taraftan anne diyor ki ne yapacağımı şaşırdım. Evet maalesef yani ailede anne baba eğer anne baba fonksiyonlarını yerine getirmiyor yani saatin içerisindeki o dişliler çarklar yerli yerine oturmamış ise... Saat e, insana sıkıntı vermeye başlıyor, çalışmıyor, e, takıntı yapıyor, duruyor, geç gösteriyor, erkene gidiyor. Yani çocuk yetişebilmesi için, çocuğun yetişebilmesi için önce ortam uygun olması lazım. Yani anne, annelik görevinde, baba, babalık görevinde yerli yerince bir sütun gibi, yıkılmayacak bir sütun gibi durabilmesi lazım. Eğer anne ve baba... İşte yoksa ortalıklarda çocukta o yokluğun içerisinde kendisini kendi ruhunu geliştiremiyor. Yani ben bu programlarda ısrarla altını çizdiğim bir şey var. Anne babalık demek çocuğu sündürerek içerisine bir takım yiyecekler vererek çocuğun gelişimini sağlattırmak değildir. Çocuğun boyu zaten uzar çocuk yemek yedikçe zaten gelişir. Hiçbir çocuk 3 yaşındaki haliyle zaten kalamaz. Yani çocuğun boyu uzadıkça, geliştikçe anne babalık yapıyoruz zannetmeyelim. Biz çocuğumuzun yüzündeki perdeyi sıyırarak ruhunda neler oluyor? Ruhunda ben anne olarak çocuğumu besleyebiliyor muyum? Yoksa çocuğumun ruhunu zehirliyor muyum? İleride bu çocuk karşıma nasıl çıkacak diye... Heyecanlanma sanatıdır annelik sanatı veya babalık sanatı. Yoksa çocuğu bıraktığınız takdirde isterseniz bir odanın içerisine bırakın, kapısını da kilitleyin, yiyeceklerini bırakın çocuğun oraya. E çocuk öyle yıllarca geçirmiş olsa da çocuk fizyolojik olarak büyür gider. Ama ruhen vahşileşir. Yarın size saldıracak vaziyete gelir. Evet maalesef yani... Özellikle çalışan annelerin durumlarından, trajik durumlarından bir durum bu. Yani çocuklarını bir taraftan bırakıyor olmak, öbür taraftan işte yetemiyor olmak bir anne bedeninin ruhunu kaldıramayacağını hissetmek gerçekten trajik bir durum. Yani işte o yüzden aslında gençler evlenmeden önce mutlaka keşke olmuş olsa da bir evlilik kursları olmuş olsa, evlilik kurslarına gitseler. Yani bir bayanla evlenmiş olmak ne demek? Yani bir hanımefendinin yükü veya bir beyefendinin beklentileri ne demek? Bunu önceden öğrenmiş olsalar. Hadi diyelim bu bir lüks Türkiye şartları içerisinde. Yani çünkü insanlar zaten dışarıda görüyor kız erkek arkadaşlıkları. Zannediyorlar ki evlilik de öyle bir şey. Kesinlikle böyle bir şey değil ama diyelim bu bir lüks. Ama ne olur yani hiç olmazsa bazı dernekler, bazı kurumlar, bazı kuruluşlar ön ayak olmuş olsa da Evlilikte bir çocuk sahibi olmak ne demek? Yani bir çocuğun insan yaşamını nasıl değiştirdiğini böyle insan ruhuna tam verecek şekilde bir anneye hissettirecek şekilde anlatılmış olsa kurslar düzenlenmiş olsa şimdi bir çocuğu dünyaya getiren bir anne artık genç kız değildir, bir kadın da değildir bu o bir annedir, bu bir e, statüdür e anne olabilmiş bir kişinin de Çocuğuyla olan eşiyle olan etkileşimi farklıdır yaşamı farklılaşmıştır artık işte o yüzden keşke olabilmiş olsa da bu türlü şikayetler ne yapacağım çaresizim şu anda şikayetlerinin önüne geçebilmek için keşke bir takım dernekler kuruluşlar ön ayak olmuş olsa da e, böylesi çalışmalar başlatılmış olsa yani annelik kursu. Ya da evlilik kursu veya çocuk sahibi olma, çocuk edinme kursu gibi kurslar olmuş olsa. Zaten çocuk terbiyesi diye anlattığımız şey aslında anne baba eğitimi. Yani şu anda mikrofonda çocuk terbiyesinden, çocuk eğitiminden bahsediyoruz. Ama karşımızda çocuklar yok ki. Yani şu programı çocuklar mı dinliyor? Hayır değil. Ama çocuk eğitiminden bahsediyoruz. Yani çocuk terbiyesi dediğimiz şey anne babanın bilinçlenmesidir. Onların ...eğitilmesidir. Evet, yani burada yardımcı olur musunuz lütfen denilen şey... ...konusunda benim çok söyleyeceğim bir şey yok. Yani baba eğer görevini yerine getirmiyor, varlığı ve yokluğu yok ise... ...ortada yok ise baba. Otoritesini kullanmıyor, kullanamıyor ise... ...efendim anne çalışıyor ve yorgun argın evin yükünü bir de çekemiyor ise... ...burada zaten sorun ortada. Yani bir takım şeylerden fedakarlık yapmadıktan sonra... O çocuğu ruhen doldurmak, doyurmak zor olacaktır belki de. Efendim bir başka e-mail e, e, e ile geçmek istiyorum. İyi akşamlar programınızı birkaç kez, biz kaç kere daha önceden duymuştum ama hiç dinlememiştim. Geçen hafta eşim radyoda rastlamış akşam eve geldiğimde güzel bir pro program istersen takip et demişti. Bilmiyorum bizim programlar akşam yayınlanıyor mu yoksa acaba e, internet üzerinden dinlenmiş olabilir e, program. Bugün oğlumla dinledik. İnanın çok hoşuma gitti. Anlattığınız şeyler beni birebir ilgilendiriyor. Ben kimya mezunuyum ve çalışmayı gerçekten çok istiyorum. Bunu maddi olarak değil manevi olarak düşünün. Bir şeyler üretmek, yapmak, çalışmak fıtrat olarak beni mutlu ediyor. Aksi halde boş vakit geçirdiğimi düşünüp moralim bozuluyor idi. Anne galiba bu mesajı yazan not sonunda ismi yok olduğu için bilemiyorum. Ama anne çalışmayı çok seviyor idim diyor. Öğrenim, öğretmenlik falan derken oğlum dünyaya geldi. 12 aylıkken ben tekrar öğretmenliğe başladım. Sadece tek düşüncem ufaklık. Ben yokken bakıcıda durumu ağlar mı idi? Zaman geçtikçe bu durum beni çok etkiledi. Oğlum uyurken onu bırakıp gitmek, ben giderken uyandığında, günler, uyandığı günlerde ağlaya ağlaya arkamdan çok masum bir çocuk bırakmak, ateşli olduğu bir günde yanında olamamak, onunla vakit geçirirken bile hep okul ile ilgili şeyleri düşünmek beni çok üzdü. Ben bu durumdan bu kadar etkilenirken Oğlum nasıl etkilenmesin ki? Ve bu psikolojiyle iki ay çalışabildim sonra ayrıldım. Şimdi evimde oğlumla kalıyorum. Günü beraber geçiriyoruz ve bu durum beni çok mutlu ediyor. Şimdi bana çalış deseler hayatta yapamam. Bu iki ayı yaşamasaydım hep çalışmayla ilgili keşkelerim olacaktı. Onda da varmış bir hayır bana oğlumla geçirdiğim vaktin daha önemli olduğunu gösterdi. Bir de... Bir konuda yardımcı olursanız çok sevinirim. Oğlum 16 aylık olmak üzere hala anne sütü alıyor. Fakat aşırı anne sütüne düşkün ve hiçbir şey yemiyor. Geceleri bile sırf bu yüzden 5-6 kez uyanıyor. Kilo alması da bundan dolayı düşünüyor, düşüyor. Sizce ne yapmalıyım? Şimdiden teşekkürler. Efendim şimdi anne gerçekten çok samimi bir mail gö göndermiş. E-mail göndermiş. Çalışmaya çok düşkündüm ve bunu e, para kazanmak için değil ama ruhen tatmin olmak için yapıyordum. Sosyal çevre edinmek için ve o iş yerindeki atmosferin bana yaşattığı şeyler için diyor anladığım kadarıyla e-mailin içerisinde. Ama annelik başka bir şey. İki aylık e, çocuğunu, efendim, çocuğunu bırakıp gittikten sonra içinde o yanmayı, içindeki o sızıyı... Çocuğu uyurken bırakıp gitmeyi hissetmek ayrı bir şey. Çocuk ağlarken, el sallayarak, o çırpınırken kapıdan ayrılmak ayrı bir şey. Yani anne fıtratı normalde çocukların o masum ve anneye muhtaç olduğu ilk dönemlerde anneyi çocuktan ayırmak veya çocuğun anneden ayrılması zaten fıtrata uygun bir davranış değil. Ve hangi anneye sorur, sorarsanız sorun çalışan hangi anneye sorarsanız sorun halinizden memnun musunuz ve çocuğunuzu şu anda terk etmiş olmanın sızısı ve içeride veya evinizde çocuğun şu andaki durumu sizde nasıl bir his uyandırıyor diye eğer o bebeklik dönemini yaşayan anneler var ise çocuğunu işte işinden dolayı bırakmış olan, olan anneler var ise hiçbir anne yoktur ki şunu söylesin. Yani gayet güzel her şey yolunda diyebilsin. Anne anca bunu diyebilmesi için vicdanını bastırması lazım. Vicdanındaki sesi susturması lazım. Yani ben bunu yapmaya mecburum diyebilmesi lazım. İşte kendini ikna etmesi lazım ki o sesler içeriden yükselmesin. Bu anne de öyle olmuş. Ben bu iki ayı çocuğumu bırakıp gittiğim ve içimde acıları yaşadığım iki ayı iyi ki yaşamışım. Çünkü hiç olmazsa... Çocuğumu bırakıp gitmenin ne anlama geldiğini tadarak hissettim. Şu anda çalış deseler kesinlikle çalışmam diyor. Sorusu da 16 aylık çocuğum beni devamlı emiyor ve geceleri 4-5 kez, 5-6 kez uyanıyor. Bundan dolayı kilo kaybı yaşıyor diye söylüyor anne. Şimdi çocuk anneyi emmesinin iki tane nedeni var. Daha önceki programlarda söyledik. Birincisi çocuğun anneden duygusal olarak besleniyor olması. Yani çocuğun anne sütüne düşkünlüğü aslında anneye olan düşkünlüğüdür. Yani o anneden aslında çocuk huzur emiyor, sekine emiyor ve bunun yanı sıra da tabii fizyolojik olarak da besleniyor. Çocuk işte belki bu iki aylık süreç içerisinde anneden ayrı kalmanın verdiği bir korku ve panik ile annesine daha çok bağlanmış, daha çok bağımlı hale gelmiş olabilir. Ondan dolayı Anneye düşmüş, düşkünlüğü artmış olabilir ama anneye buradaki tavsiyemiz şu yani çocuğunuzun damak tadını araştırmaya çalışın kendi damak tadınıza göre değil onun da bir farklı insan olduğunu düşünerek efendim hazır e, mamalar da olabilir ama bunun yanı sıra işte e, bir takım e, yapacağınız sebze püreleri vesairelerle de olabilir meyve püreleriyle de olabilir. Veya çocuğunuzun damak tadını tam denk getirecek bir takım alternatifleri eğer dener iseniz tahmin ediyorum ki çocuğunuz o kendisine hitap eden damak tadıyla birlikte yeme alışkanlığına da başlayacaktır. Çocuğunuzun size düşkün olmasından endişe etmeyin. Anneler de çocuklarına bakın siz bu kadar düşkünsünüz çocuklar da annelerine zaten düşkündür. Efendim bir reklam arası verdikten sonra yine burada olacağız. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Bu Efendi çocuk deyip geçmeyin devam edecek. Efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. E-maillerinize bakıyorum şu anda. Gönderdiğiniz e-mailleri bir taraftan reklam arasında okumaya çalıştım. Bir taraftan aynı e-mailler var ise onları derlemeye çalıştım. Şimdi e, şu e-mail gözüme çarptı. Hocam üç buçuk yaşında oğluma peygamberimizle ilgili hikayeler ve dini hikayeler okumam doğru mu? Kitap alırken nelere dikkat etmeliyim? Üzerinde yazan artı üç yaş yazan e, kitaplar doğru mu? Uygun mu diye soruyor dinleyicimiz. Şimdi üç buçuk yaşındaki oğluma peygamberlerle ilgili hikayeler anlatıyorum. Tabii ki anlatacağız. Yani üç buçuk yaşında değil ben yerinizde olmuş olsam çocuğunuz da anne karnındayken hikayeler okumaya başlarım. Doğduğundan itibaren bir takım şeyler anlatırım. Neden? Şöyle düşünün çocuk iki yaşına kadar aşağı yukarı sizden ne kadar çok kelime duyar ise o Pasif hafızasındaki kelime hazinesini o kadar geliştirecek yani çocuğun konuşması sizin konuşmanıza bağlı çocuğun düzgün konuşuyor olması sizin düzgün konuşuyor olmanıza bağlı dolayısıyla çocuğunuzun karşısında 2 yaşında 1 yaşında 3 yaşında hikayeler okuyor olmak peygamber kıssaları anlatıyor olmak tabii ki çok uygun hiç ara vermeyin devam edin. Kitap alırken nelere dikkat etmeliyim? Efendim yazar seçmeye çalışın mümkün olduğu kadar ve yayın evi seçmeye çalışın. Yani bir takım yazarlar hakikaten bu işin çok üstadı. Yani çocuk ruhunu çok güzel yakalıyor ve siz nerede çocuk ilgileniyor, neden bu çocuk bu hikayeyi bu kadar sevdiği çok anlayamasanız bile o yazar ile yazarın kalemi kullandığı kelimeler ve uslubu çocuğa hitap ediyor. Çocuğunuz hangi yazardan hoşlanmış ise o yazarı devam ettirmenizi tavsiye ederim. Üzerinde 3 e, yaş 4 yaş yazan e, kitaplar uygun mu çocuğun yaşına uygun olup olmadığını soruyorlar maalesef bu konuda çok da olumlu bir cevabım yok benim çünkü benim gördüğüm kadarıyla oraya yazılan rakamlar çok defa öyle rastgele yazılmış yani bir uzman denetimciliği Türkiye'de çok gelişmiş bir sistem değil. Yani bir çocuk yazarları editörü örneğin efendim e, e, tabi işte e, farklı branşlardan oluşmuş yani e, çocukla alakası olmayan kişiler çocuk yazarı e, yazarlarına editörlük yapıyor veya hikaye yazarlarına bakıyorsunuz çocuk ruhuyla işte böyle deneme yanılma yoluyla kurulmuş bir takım cümlelerle kitaplar ile çocuk kitapları yazılmış ama gördüğüm kadarıyla yayın evleri uzman denetçilere Son bir kez gözden geçirtilip yahut da yayın evleri bu kitap acaba çocuğa ne kadar uygundur? Yahut da bu kitabın üzerindeki 3 yaş ne anlama geliyor? Bir siz kontrol eder misiniz diye böyle çalışmalar çok yok. Üzerindeki o yaş kriterlerini çok gerçekçi bulmuyorum ben. Anne baba olarak siz şöyle bir kenara oturup. İç olmazsa sayfalarını hızlı hızlı geçir, geçirirken bir gözden geçirmenizde fayda var. Ee, yine de üstündeki o yazan 3, 4, 5 artı vesairelere çok kanmamak lazım. Bir sonraki dinleyicimiz, hocam ilk 4 yaşta çocuğun annesinden ayrılmasını uygun görmüyorsunuz. Kreşe gitmesi, gitmesi ayrılık sayılır mı? Evet, kreşe gitmesi de ayrılık sayılır. 3,5 yaşında oğlum için kreşe gitmesi konusunda çok kararsızım. Eşim gitmese, gitmesinden yana evde beraber boyama yaparken ona öğretmek, e, öğretmek istiyoruz ama bunu kabullenmiyor. Ne yapmalıyım? Kreşi uygun görmüyorsanız evde ne türlü etkinlikler yapayım? Şimdi şunu söyleyeyim. Burada belirtmeye çalıştığımız yaş kriterleri yani 0-4 yaş diyoruz anneye muhtaçlık yaşı ve anneden hala doğmuş değildir o çocuk e, ruhsal embriyo dönemini yaşıyor çocuk o dönemde. Anneden koparılması çok uygun değil. Ama dört yaş dediğimiz şey, yani işte iki gün kaldı, bir gün kaldı, oley şimdi dört yaşa girdi ayırabiliriz şeklinde oluşan bir şey değil. Ya dört e, yaş dediğimiz şey, çocuğun ruhen hazır olabileceği bir süreci ifade ediyor bu. Yani eğer evde atmosfer uygun olmuş, anne çocuğun ihtiyaçlarını vaktinde karşılamış ve çocukta güvensizlik duygusu oluşturmamış ve çocuk ağlaya ağlaya bir yerlerde morararak hiç kalmamış annesine tam bir güvenç içerisinde günlerini geçirmiş ise bu tam da böyle 4 yaş sınırında değil. 3 yaş, 3,5 yaş sınırına doğru da gidebilir. Bu konuda aslında yapılacak en önemli şey, belki de en güzel şey, bir uzman desteği mutlaka olması lazım anne babaların. Yani bir yerlerde yanılıyor olabiliriz. Biraz sonra bir e-mail okudum, uzunca da bir e de o. Onunla da sizi, o mail ile de sizi, sizleri paylaşmak istiyorum. Yani illa problem olduğu sırada, hocam ne yapmamız lazım, şimdi çocuk bunu yapıyor diye değil. Hayır kısa ve net sorularla da çocuğunuzu göstererek de Avrupa'da öyle yapılıyor çünkü her ailenin aşağı yukarı güvendiği itimad ettiği bir uzman var bir pedagog var işte çocuk ruhundan anlayan bir psikolog var onunla irtibat halinde yoluna devam ediyorlar dolayısıyla bir uzmanla da görüşmenizi tavsiye ederim kesin bir çizgi yok yani çocuğunuzu belki de hazırdır kreşe gitmeye çünkü 3 yaş üç buçuk yaş dönemi çocukların sosyalleşme ihtiyacının olduğu bir dönem. Arkadaşlığı sever konuşmayı sever yaramazlık yapmayı sever o dönemde çocuklar yavaş yavaş artık yeni birileriyle tanışmasında fayda var ancak şartımız şu çocuk ruhen hazır ise bunu bir uzmanla veya annelik sezilerinizle hissedin. Hemen şurada da bu notu düşmek istiyorum. Sakın ola ki çocuğunuzu kreşe atar gibi ve nasıl olsa nasıl olsa alışacak diyerek çocuk orada bağıra bağırı ağlarken çocuğunuzu terk edip gelmeyin. Ve işte orada kreş yetkilileri dahi söylese alışır canım biz bunu yıllarca yapıyoruz bu çocukları alıştırıyoruz böyle dese de çocuğunuzun ruhunu tahrip etmeyin. Çocuğun kreşe alışması... Önce çocuk kreşte birisine güven duymasıyla, ortama alışmasıyla, öğretmene güven duymasıyla yavaşça anneden kopar, bir kaplumbağa, efendim bir kuş şeyiyle, ürkekliğiyle önce yanındakine alışır, ondan sonra öğretmenine alışır, anneden yavaşça kopar, ondan sonra diğerleriyle böyle ürkek ilişkiler kurar, ondan sonra kreşe alışmaya başlar. Bu ne kadar sürer? Belki bir ay sürer. Belki iki ay sürer. Ha dört yaşından sonraki çocuklar birazcık daha kolay alışır. Üç buçuk yaşındaki çocuklar ise daha eğer hazır bulunuşluk seviyesi yerli yerin oturmamışsa o daha zor, zor alışır. Dolayısıyla anne çocuğunu kreşe atar gibi, bırakır gibi kaçar gibi bırakıp e, efendim şeyin içerisinden çıkmaması lazım sınıfın içerisinde. Beraberce oturması lazım. Bir süre çocuğun işte o duygularının sınıfın içerisinde değişik bir atmosferde oturmasını beklemek lazım. Bunu da hemen not düşmüş olalım geçtiğimiz haftalarda söylediğimiz şeydi. Şimdi bakın bir başka e, annenin e-mailini okumak istiyorum. Hocam sizi yeni tanıyanlardan biriyim. Annelik sanatı adlı kitabınızı okuyorum ve bu kitapla sizi tanıdım. Yalnız sorularımdan önce size şunu belirtmek istiyorum... ''Kitabınız beni mahvetti desem abartmış olmam. Bütün doğru bildiklerimi yıktınız. İnanın bunalıma girdim neredeyse. Her şey havada kaldı şu anda önceki bildiklerimden. Şu an sizi dinleyip bir şeyleri oturtmaya çalışıyorum ama benim sizinle görüşmem lazım. Ben Konya'dayım diyor dinleyicimiz. Maalesef ben Konya'da değilim e yardımcı nasıl olurum bilemiyorum.'' Ailem İstanbul'da, onların yanına gittiğimde sizi ziyaret edebilirim demiş dinleyicimiz. Ve sorusu: İki yaşında bir kızım, dördü doldurmak üzere de bir oğlum var. Allah bağışlarsa. Bu arada beş yıllık evliyim ve eşimle çok problemler yaşadım. Ve oğlum bunların hepsine şahit oldu. Çocuğum çaresizce babasını ikna etmeye çalışıyordu ama sonuç alamıyordu. Ne zamanlar anneyle baba kavga edip annenin çaresizce yere düştüğü, babanın anneye vurduğu zamanlarda çocuk e, iki yaşındaki çocuk, değil mi? Babayı ikna etmeye çalışıyor. Beş yaşında, iki yaşında doldurmak üzere dört yaşında olan çocuk ve iki buçuk ay öncesine kadar bizim bu hallerimiz devam ediyordu. Ama artık oğlum. Babası şiddete yöneldiğinde o ortamdan ayrılıyor. Hmm, öğrendi çünkü şiddeti. Bakın çok önemli. Anne baba artık kavga yapmaya başladığında çocuk o ortamı terk ediyor. Bu şu anlama geliyor. Ben anladım siz birbirinize vuruyorsunuz, dövüyorsunuz, ediyorsunuz, birbirinizi yiyorsunuz. Ama ondan sonra tekrar barışıyorsunuz, gülüşüyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Benim şu anda öğrendiğim şey nasıl vurulacağını ve kendimi nasıl savunacağımı öğrendim. Çocuk onun için odadan ayrılıyor ve artık kaldıramıyor. Evet, nerede kalmıştık? Oğlum. Evet. Evet, oğlun babası şiddete yöneldiğinde o ortamdan ayrılıyor artık ve artık en ufak bir hatada kardeşine aynı şiddeti gösterir oldu. Görüyor musunuz? Çocuğun kardeşi aynı hatayı yaptığında, çocuk küçük kardeş aynı hatayı yaptığında bu sefer büyük kardeş babasını taklit ederek çocuğun üzerine saldırıyor. Yapma oğlum o senin kardeşin dediğimde de ama babam da seni dövüyor demişti bir keresinde ben de bir şey diyemedim. Hocam zaten eşimle aramda bir güvensizlik var, bir türlü güvenemiyorum. Her an iki buçuk ay öncesine dönebilir ve her şey kabusa dönebilir. Ben şimdi kendime yeni yeni gelmeye başladım ve kitaplar alıp okuyorum. Yeni yeni çocuklarımın farkına varmaya baş, yeni yeni çocuklarımla farkına varmaya başladım. Bakın bu çok önemli bir cümle. Çocuklarımı yeni yeni fark etmeye başladım. Çocuklarımı ilk defa görüyorum diyen onlarca. Anneyle karşılaştım çünkü problem ortamı içerisinde çocuk yetiştirilemez ki. Çocuğa bir anne nasıl faydalı olsun ki dayak yiyen bir anne çocuğa annelik yapabilir mi? İzzeti kırılmış bir kere. Hakaret işiten bir anne çocuğa annelik yapabilir mi? Annelik dediğimiz şey prenseslik makamı gibi. Çok ayrı bir şeydir. Eş, eşine, anne olmuş bir eşe kaba saba konuşamaz. Sesini öyle istediği gibi abartarak, bağırtarak eşini sindirmeye çalışamaz o bir annedir çünkü onun ayrıcalıklı yeri vardır kimin gözünde çocukların gözünde siz anneye bağırıyorsanız çocuklarınızdan korkun çocuklarınız da yarın anneye nasıl bağırıyor anneye nasıl hakaret ediyorsanız dönüp dolaşıp size aynı şeyi yapmasından korkun diyor dinleyicimiz ve devam ediyor ee, eşime güvenememeye başladım tekrardan eski haline döneceğinden endişe ediyorum diyor ama her şeyde olduğu gibi bu konuda da eşimle ayrıca, ayrıcalıklar içerisindeyiz farklılıklar içerisindeyiz hangi konuda çocuk terbiyesi konusunda hafta sonu Fatih'e oyuncak alacaklar yalnız bir tane al dedim oğullarına daha sonra tekrar alırsın demiştim ama ben bunları hiç dememişim gibi üç tane araba almış gelmiş eşim. Sonra parka gitmişler arabayı orada oynamışlar araba kirli eve geldi oğlum halının üstüne koydu ben de dedim ki oğlum bu temiz mi halının üstüne neden koydun babası temiz temiz diyerek içeri geçti çıldırmamak elde değil kızım iki yaşını şubatta dolduracak ve ben onu oğlumun psikolojisi bozulmasın diye ilk altı ay emzirmeden emzirmeye kucağıma aldım aman ya rabbim kızım 2 yaşını şubatta dolduracak ve ben onu oğlumun psikolojisi büyüğün psikolojisi bozulmasın diye ilk 6 ay emzirmeden emzirmeye kucağıma aldım böyle bir şey olur mu yani çocuk size muhtaç çocuk sizin dokunuşunuza muhtaç çocuk sizin sarılışınıza muhtaç siz Evin içerisinde kavga ortamı içerisinde büyük oğlunuzu yetiştiriyorsunuz ve büyük oğlunuzun içerisinde dengeler bozuk ve bu dengeler bozuk olan dengelerden bir dengede kıskançlık dengesi ve çocuğunuz kıskanıyor sevgi ortamında yaşamadığı için doğal olarak ve siz de küçüğü de bu sefer kucağınıza almıyorsunuz büyük kıskanmasın diye. Abisi odada yatıyor diye onu da yanımıza almadık. Ne kadar yanlış ne kadar yanlış. Daha yani anneye muhtaç olan iki yaşından küçük bir çocuk abisi kıskanmasın diye çocuk eziyetler içerisinde yetiştiriliyor. Abisi odada yatıyor diye onu da yanımıza almadık. O da abisiyle birlikte odada yatsın ve sallamayla falan kızımla aramızda uyudu. Kendi başına uyurdu hep ama geçen kızım hastalandı ve ben onu ve hep onu yanında kaldım. Hastalandığında yanına almış. Sizin de kitabınızın etkisiyle kızımla aramda iletişimsizlik olduğunu fark ettim. Evet. Sabaha kadar ağladım desem yalan olmaz. Sarıldım, sarıldım, sarıldım. İki yılın acısını çıkarırcasına kızıma sarıldım. Önce itti beni, daha sonra benle uyuyamıyor diye. Ben yere yattım, kalkıp kalkıp orada mıyım diye bana baktı. Hiç ayrılmadım or oradan ve sonunda kızım kendini bana bıraktı ve beraber yattık. O kadar güzeldi ki anlatamam. Evet yani annelik aslında o kadar güzel ki çocukları terbiye edeceğiz diye çocukları bize uyduracağız diye hayatımızı birazcık daha rahat yaşayalım diye. Eğer çocuklara işte uzak tutmaya kendimizden uzak tutmaya kucağımıza almamaya. Emiyor beni mahvediyor işte her istediğine karşılık veremiyorum diye sevgilerimizi koşullu olarak ve şartlı olarak verirsek bu sevgi diyaloğunun içerisinden ne çocuk mutlu olur ne de anne baba mutlu olur. Anne eğer anneliğini yaşayamaz ise işte o takdirde bir gün yaşar ise bakın hasta olmuş çocuk annesinin yanına gelmiş. 2 yılın acısını sarıldım sarıldım öylece ağlaya ağlaya diyor anne çocuğumla birlikte oldum sonra yere uzandım çocuk yatakta ben yere uzandım çocuk 2 yılın acısını annesine güvenmemesini gece kalkıp defalarca annesini yerde takip etmiş acaba duruyor mu diye sonra e, annesinden emin olduktan sonra annesine sarılmış ve kendisini bırakmış annesine. Güven duygusu yenilenmiş. Evet değerli dinleyiciler, buradan radyodan hitap ettiğimiz birçok dinleyicimiz aynı kanaati taşıyor. Gelen mesajların içerisinde de onu görüyoruz. Yani biz burada çocukların düğmelerini takip edip, yani şurada şu robot düğmesi var, o düğmeye bastığınızda çocuklar altını ıslatmayacağı anlatmıyoruz. Çocuğunuzun karnı acıktı, işte yemeği nasıl yedireceğiniz, kaşığınızı nasıl tutacağınızı anlatmıyoruz. Çocuğun ruh dünyasını anlatıyoruz. Eğer annenin ruh dünyası sağlam ve sağlıklı ise, eğer baba anneye, annesine davrandığı gibi davranıyor ise, anneye anne asaletiyle hürmet gösteriyor ve saygı duyuyor ise, o annede, Eşine aynı derecede evin içerisinde bir otorite olduğunu hissediyor ve hissettiriyor ise çocuklarına. Ve bu sevgi ortamı içerisinde çocuklar neşet etmiş ve büyümüş, gelişmiş, serpilmiş ise işte oradan yiyeceğiniz meyveler, oradan tadacağınız tatların tadına doyulmaz. Annelik işte böyle bir şey. Çocuğun yanına uzandığınızda, çocuğunuz önce sizi ittiğinde, Sonra size kendisini bıraktığında onun yaşın onun yanında göz yaşlarınızı gizliye gizliye ağlıyor olmanın keyfi anneliği hissediyor olmanın keyfi ayrı bir şey. Efendim süremiz dolmak üzere ama önümde mesajlarda devam ediyor. Ben e, SMS'lere geçmek istiyorum. Eşim çocuklara kızdığında geri zekalı, beyinsiz ve benzeri gibi hakaretlerde bulunuyor." demiş dinleyicimiz. Bunun e, çocuğun üzerinde bıraktığı tesir. Yani beyinsiz denilen çocuk beyinsiz olur. Geri zekalı denilen çocuk geri zekalı olur. Bir anne baba düşünemiyorum ki çocuğuna geri zekalı, beyinsiz, aptal veya hayvan isimleriyle hitap etsin. Yani bu, bu türlü annelik yetersiz annelik yani olgunlaşmamış bir kişinin anne babalık tavrı diye geçiştirmek istiyordum. Çünkü böylesi yetişmiş çocuklardan dolayı bakın bugün gazetelerin üçüncü sayfaları diye bahsedilen sayfalar garip haberlerle dolu. Sokaklara çıkamaz durumdayız. İşte İstanbul'un belli semtlerinde sokaklara çıkılamaz durumda akşam hadi 11'de 12'de sokaklara çıkın bakalım bir. Korkuyorsunuz köşe başındaki çocuklardan. İşte o çocuklar geri zekalı, aptal, beyinsiz diye hitap edilen çocuklar. Sağlıklı bir çocuk gecenin o vaktinde yolunun önüne çıkacak bir kişiye öyle saldırganlıkta bulunmaz. Sevgi dolu yetişmiş olan bir çocuk kimsenin yan kesiciliğine kendisini e, görevli bilmez. İyi günler hocam. Dört yaşında oğlum var. Dini eğitim vermek yaşı normali ne zamandır? Şimdi dini eğitimle ilgili şöyle yapalım. Biz önümüzdeki programı birazcık da dini eğitime ayırmaya çalışalım. Çünkü tatil döneminde çocuklar anne babalarıyla birlikteler. Tatili hem de din duygusunu vererek nasıl geçirmeleri lazım? Bu SMS'te ona bir vesile olmuş olsun. Ama kısa bir iki cümle söylersek. Çocuklarda dini eğitim daha doğdukları günden itibaren başlar. Hatta anne karnından itibaren başlar. Yani annenin huzur içerisinde, sekine içerisinde eline aldığı bir Kur'an-ı Kerim'i okuyor olması, eşiyle olan sohbeti, muhabbeti annenin kendisini dini atmosfere yavaşça bırakıyor olması anne karnındaki çocuğa tesir eder. Ta anne karnında başlar. E doğduktan sonra işte eğer Namaz kılmasını istiyorsanız namaz kılan bir anne babayı çocuk eğer görüyor ise o takdirde çocuk o atmosferin içerisinde büyüyecektir. Bunlar hep dini eğitimin birer parçaları. Yani iki yaşına geldi çocuktan şunu isteyelim şeklinde değil ama artan bir şey içerisinde çocuğa oluşturulacak atmosfer içerisinde dini eğitim ta ilk andan itibaren başlar önümüzdeki hafta. Eğer ele alabilirsek bu konuyu ele almaya çalışalım Teknik yönetmen arkadaşımız Semih Bey bu arada ikaz ediyor. Hocam son bir dakika kaldı diye. Evet çarşamba günkü çocuk deyip geçmeyini burada noktalıyoruz. Haftaya salı günü saat 11'de yine biz burada olacağız. Umut ediyoruz sizler de orada olacaksınız. Efendim hoşçakalın.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 Bu programda cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı Burç yazıp boşluk bırakarak 30.77'ye gönderebilirsiniz. Çocuk diye geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye Saatiyle 11'de Radyonuz Burç Efendi.